Mülk suresi Mekke'de inmiştir. 30 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hakimiyet elinde bulunan o yüce Allah mukaddestir. Hayrı ve bereketi sınırsızdır ve o her şeye kadirdir. Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için ölümü ve hayatı yaratan odur. O azizdir, gafurdur. Üstün kudret sahibidir. Affı ve mağfireti boldur. Yedi kat göğü, birbiriyle tam uyum içinde yaratan O'dur. Rahmanın yaratmasında, hiçbir nizamsızlık göremezsin. Gözünü çevir de bak. Herhangi bir kusur görebilir misin? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de bak. Gözün bir kusur bulamadığından, eli boş ve bitkin geri döner. Biz yere en yakın semayı, lambalarla donattık. Onları şeytanlara atılan mermiler yaptık. Hem onlara, alevli ateş hazırladık. Rablerini inkâr edenlere de, cehennem azabı var. Gidilecek ne kötü yerdir orası. Onlar, oraya atılınca, cehennemin müthiş homurtusunu, kaynaya kaynaya çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem, öfkesinden neredeyse çatlayacak haldedir. Ne zaman oraya yeni bir kafile atılsa, oranın bekçileri, ''Sizi uyaran bir peygamber daveti size ulaşmadı mı?'' diye sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler. Evet, bizi uyaran oldu ama biz onu yalancı saydık ve ''Rahman hiçbir vahiy indirmedi, siz besbelli bir sapıklık içindesiniz'' dedik ve ilave edecekler. Şayet biz gerçeği işiten ve aklını çalıştıran kimseler olsaydık, elbette bu alevli ateşe girenlerden olmazdık. Böylece günahlarını itiraf ederler. Rahmetten uzak olsun o cehennemlikler. Fakat, Rablerini görmedikleri halde, O'na karşı saygılı davrananlara, mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü ister içinizde gizleyin, ister açığa vurun, hepsi birdir. Zira Allah, gönüllerin künhünü dahi bilir. O, yarattığı mahlukunu hiç bilmez olur mu? İlmi her şeye nüfuz eden, her şeyden haberi olan, latif ve habir O'dur. Yeryüzünü size hizmete hazır, uysal bir binek gibi kılan da O'dur. Hadi öyleyse, siz de O'nun omuzları üstünde rahatça dolaşın. O'nun takdir ettiği rızıklardan yiyin, istifade edin. Ama ölümden sonra dirilip, O'nun huzuruna çıkacağınızı da bilin. Yüceden yücesi olan Allah'ın, sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız yer çalkalanıp duruyor yahut onun size taş yağdıran bir kasırga göndermesinden emin mi oldunuz fakat bu tehdidimin ne demek olduğunu yakında öğrenirsiniz onlardan öncekiler de dini peygamberleri yalan saydılar ama benim ret ve inkar edişim intikamım nasıl olurmuş anladılar üstlerinde kuşların saf saf dizilip kanatlarını açıp, yumarak dolaşmalarını hiç görmüyorlar mı? Onları havada, Rahman'dan başka tutan yoktur. O, elbette her şeyi görür.